Kendisinden önce ve sonra uyarıcıların gelip geçmiş olan Ad kavminin kardeşini Hud'u hatırla. Hani Ahkaftaki kavmini ancak Allah'a ibadet edin çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum diye uyarmıştı.